Türkçe Peri Masalları En inanılmaz Şey Evvel zaman içinde büyü insanın en yakın arkadaşıyken, Çuro adında bir elf yaşarmış. Çuro'nun şöyle bir özelliği varmış. O hep sadece cesur olan insanlara yardım edermiş ve olağanüstü şeyler yapan bir ruhu varmış. Churro kasaba kasaba gezer, büyük insanlar ararmış ve büyük öyküler yazarmış. O kasabaların birinde Antonio adında genç ve yakışıklı bir adam yaşarmış. Antonio saat imalatçısıymış ve Churro'nun çok samimi arkadaşıymış. Cömert, zeki ve çalışkan bir adammış. Bir gün kralın kulağı bir mesajla gelmiş. Herkesin dikkatine. Prenses evlenmeye karar vermiştir. En inanılmaz yeteneklerini sergileyen kişi, kralın kızını ve krallığının yarısını alacaktır. Yeteneklerini sergilemeye istekli herkes, yarın saraya davet edilmiştir. Vay Herhangi be. bir şey olabilir değil mi? Ben inanılmaz şeyler gördüm ama bilemedim şimdi. Herhangi bir şey olabilir değil mi? Harika bir şey. Prensesin kalbini kazanmak için sen ne yapacaksın peki? Ben mi? Ben ne yapabilirim? Yani en inanılmaz şeyi yapamayacağını mı düşünüyorsun? Sen aklını mı oynattın? Benim yapabileceğim tek inanılmaz şey seni onlara götürmek. Şu anda benim hayatımdaki tek sıradışı şey sensin. Hımm onu yapman için tabii ki ben seni teşvik etmem ama sen saat yapıyorsun. Öyle değil mi? Neden inanılmaz bir saat yapmıyorsun? Saat yapmak inanılmaz bir şey değildir. Ama en inanılmaz saati yapmak gerçekten inanılmaz olurdu. Ne dersin? Ah, yapabileceğimi sanmıyorum Çuro. Hiçbir zaman bilemezsin. Tabii eğer denemezsen. Bu fikir Antonio'yu düşündürmüş. Kaybedecek hiçbir şeyi yokmuş. En azından deneyebilirmiş. Antonio bütün işini bitirmiş ve yatağa yatmış. Hava karanlıkmış. Alet çantasına bakıp durmuş. İnanılmaz bir şey yapacak kadar yetenekli miymiş gerçekten? Ama bunu denemezse nereden bilebilecekmiş? Ah. Eline bir kağıt almış. Hayalindeki saatin kaba bir resmini çizmiş. Sonra her şey başlamış. Belki... Belki de Çuro doğruyu söyledi. Zihni aniden saatin yapabileceği hayret verici şeylerle dolu vermiş. Saatler boyu çalışmış. O kadar çok heyecanlanmış ki bütün gece ne yemek yemiş ne de uyumuş. Ertesi gün duyurulduğu üzere bütün kasaba yeteneklerini göstermek için saraya doluşmuş. Kılıçlarıyla dövüşenler varmış ama başkalarından ziyade kendileriyle dövüşmüşler. İnanılmaz bir şey değil mi? Ben kendimi nasıl yaraladım? Ee, tabii ki. <gülüyor> Sıradaki. O. Ben aylarca uyanmadan uyuyabilirim. <gülüyor> ah, şimdiden uyudu bile. Baba, onu uyandırmak için aylarca beklememiz şart mı? Ee, götürün onu lütfen. Evet, tabii. Yuvarlayın gitsin. Öylesi daha kolay. Elma ve armutlarla numara yapmaktan sıkılan ve masa sandalyelerle numara yapan jönklörler varmış. Bir ara kendilerini kanıtlamak için o kadar zorlamışlar ki saraydakilerle numara yapmaya başlamışlar. Ha? Bu en inanılmaz şey mi bilemedim ama eğer buna bir son vermezseniz kusacağım şimdi. Ama majesteleri, bundan sonra sizinle numara yapmak istiyordum. <gülüyor> Aa, korkunç. Sıradaki. Sonra içeri Antonio girmiş, prensese ve krala selam vermiş. Ben bir saatçiyim majesteleri ve size çalışmamı göstermek istiyorum. Sarayda bulunan yarışmacılar, Antonio'nun kaybedeceğine kendilerini çoktan inandırmışlar. Ne de olsa Antonio bir saatçiymiş alt tarafı. Antonio masanın üstündeki örtüyü kaldırmış ve tuhaf görünümlü saati göstermiş. O benim bugüne kadar gördüğüm en çirkin saat. Affedin majesteleri. Ama yetenek ve zeka güzelliğin asla başaramayacağı şeyleri başarabilir. Yani bu saat aklı mı demek istiyorsun? Hmm. Görelim bakalım ne yapabiliyormuş. Antonio'nun yaptığı tek şey saatin tam ortasına dokunmak olmuş. Ve saat dönmeye başlamış. Herkes hayretler içinde bakarken saat 01'e gelmiş. Ve içinden tahtadan yapılma bir adam çıkmış. Mutlu bir hayat sürmenin birinci kuralı inançlı olmaktır. Kim olduğunuza inanın ve hayatınız eksik kalmasın. Eğer... Bana sorarsanız tek kural bu olmalıdır. Seyredenler şoke olmuş. Tahta adam Oo. geri dönmüş. Saat 02'de durmuş. Ve içinden iki balerin çıkmış. O kadar güzel danslar ve hareketler yapmışlar ki. Gerçekten sihirli bir gösteriymiş. Saat 0.03'e gelmiş ve güneş ortaya çıkmış. Tabii ki gerçek ayla güneş değillermiş. ise. Üçüncüyse... Gecenin en parlak yıldızı olan Sirius'muş. Ama Sirius o kadar da ciddi değilmiş. <gülüyor> dört! Dört! Saati dörde getir hemen! Ve öyle de olmuş. Bu defa ki sarayın çözmesi için yapılmış gerçek bir bulmacaymış. Saatten bir lale, bir çekirge, boş bir kuş yuvası ve bir sepet dolusu taze meyve çıkmış. Bir dakika o, o lale çekirgeyi yer. Çekirgenin ruhu boş kuş yuvasında oturur ve taze meyveleri yer. Bulmacayı çözdüm ben. Bir çiçek masum bir çekirgeyi yer ve çekirgenin ruhu meyve mi yer? Çok korkunç. Ben bunların ne olduğunu anladım. Bunlar dört mevsim. Lale baharda büyür. Çekilgelerin yazın çıktığını hepimiz biliyoruz. Boş yuva kış demektir. Ve kuşlar çoktan uçup gitmiştir. Sepet dolusu taze meyve ise sonbahardır. Çünkü sonbahar bizim hasat bayramımızı simgeler. <gülüyor> Bravo! Bulmaca çözüldükten sonra nesneler saatin içine geri dönmüş. Saat çalışmış. Ve sıfır beşte durmuş. Ortaya başka bir bulmaca çıkmış. Bir gözlük, bir gong, bir kase taze yeşillik, bir tabak haşlanmış yiyecek ve ufak bir yavru köpek. Hmm, bunlar beş duyu olmalı. Gözlük görmek için, gong duymak için, Aa, taze yeşilliklerin kokusu, sıcak nefis yemekler tatmak için be. Dokunmak? Aa, ben o sevimli yavru köpeğe dokunabilir miyim? Ama bulmaca çözülür çözülmez, nesneler hemen geri çekilmiş. Çünkü saat bile hiçbir duyusunu kaybetmek istememiş. Şimdi sürenin yarısı dolmuş. Saat 06'ya gelmiş ve içinden tamir isteyen bir zar çıkmış. Ooo bu zar bozuk. Hiçbir zar her defasında 6 gelemez. Ee, zar bozuk değil efendim. Bu saatin gösterdiği an. Aa, <gülüyor> ben bunu biliyorum. Sıra 7'ye geldiğinde dışarı 7 küçük çocuk çıkmış. Bir daire halinde dönüp durmuşlar. Ve hiç bitmeyen bir döngüye kapılıp gitmiş bir halleri varmış. Aa, ben çok üzünlüyüm. Ben de senden sonra gelirim. Bizim yapacak bir sürü işimiz var. Şu anda haftanın ortasına geldik. 13 rakamı yanımda kalsın benim. Size bir çığlık atayım. Son gün, son gün. Aa, ben uyumak istiyorum. Tamam altınıza birden teşekkür ederim. Bütün hafta yoruldum. Aa, ben çok üzünlüyüm. İyi de, iyi de senden sonra ben değil miyim? <gülüyor> Bunların hepsi haftanın yedi günü. <gülüyor> Günler sakince saatin içine geri dönmüş. Saat sekiz olduğunda en şaşırtıcı şey meydana gelmiş. Sekiz gezegen ortaya çıkmış. Güneş sistemimizin ne kadar güzel olduğunu göstermek için dönük durmuşlar. Saraydakiler büyülenmiş... Gezegenler saate geri döndükten sonra dokuz perinin ortaya çıkma ve bir dans sunma vakti gelmiş. Saraydakiler neşe içinde perileri izlemiş. Saat bir daha çalışmış. On danışman dışarı çıkmış. O kadar zekiymişler ki... Kralın danışmanları işsiz kalmaktan çok korkmuş. Kral konuşmak için ağzını açmadan önce... Ah, çok şükür. Oh, çok şükür. Bir anda iki çocuk dışarı çıkmış. Bir oyun oynayalım. Evet, iki, iki ve yedi. Saat, saat 11 oldu. 11 oldu. Saat on bir oldu. Saat on bir oldu. Saat bir oldu. Herkes sabırla beklemiş çünkü şimdi saat on iki olacakmış. Saat titremiş, titremiş ve dışarı yaşlı bir kadın çıkmış. Herkesin kafası karışmış. Ama sonra kadın şarkı söylemeye başlamış. O güzel sesiyle on iki güzel şarkı söylemiş. Kadının güzel sesi çiçeklerin açmasına neden olmuş ve sarayın dışındaki kuşlar dans etmeye başlamış. Bu ses herkesin o güne kadar duyduğu en güzel sesmiş. Aa, bu saat benim bugüne kadar gördüğüm en inanılmaz şey gerçekten. Kızımı saatçi Antonio gibi bu kadar yetenekli bir adamla evlendirmek benim için büyük bir zevk olacaktır. Saraydaki herkes bu saatin en inanılmaz şey olduğu konusunda hemfikir olmuş. Prenses de bu saatçiye aşık olmuş. Kral tam düğün tarihini herkese duyuracağı sırada... Hayır! Aa, saat parçalanmış haliyle bile o kadar güzel görünüyormuş ki... Onu izlemek hayret vericiymiş. Kalabalık olduğu yerde kalmış. Gözlerini sahten ayıramamışlar. <gülüyor> i̇şte! Ben o en inanılmaz şeyim. Haydi, inanılmaz değil mi? <gülüyor> Ge gerçekten de öyle. Öyleyse sizin kuralınız gereği prensesle benim evlerimden ve krallığınızın yarısını almam gerek. Doğru diyorum değil mi? Do do doğru diyorsun. Evet. Aa. Ama baba... Çok özür dilerim kızım. Verdiğin sözden dönemezsin. Bütün krallık kabul ediyor. Bir sanat eserini imha etmek en inanılmaz şeydi. Öyle değil mi? Ee, evet ama... Bu şekilde değil. Aa, aa, sevgili prensesim verilen söz en inanılmaz şey içindi. Belli bir inanılmaz şey için değildi. <gülüyor> Seninle evlenmeye hazırım. Saraydakiler şoke olmuş aa. ve üzülmüşler. Antonio çok üzülmüş. Kırık saatini karanlık evine geri götürmüş. Yatağın üstünde oturmuş, üzgünmüş, hareket edemiyormuş. Ye, çok berbat bir şey. Ah, bu bu benim gerçeğim. <gülüyor> Prensesle evlenmeyi düşündüğüm için ne kadar da aptalım. Önemli değil Juro. Hiçbir şey değişmedi. Elimden geleni yaptım. Ah, ben en iyisi uyuyayım. Ama Çuro arkadaşından o kadar da kolay vazgeçemezmiş. Prenses ertesi gün inanılmaz kırıcı lakabı edinen o adamla evlenmek üzereymiş. Hazırlıklar yapılmış ama hiç kimse mutlu değilmiş. Ne prenses ne de kral. İnanılmaz kırıcı gururla saraya girmiş ve prensesin yanında durmuş. Herkes orada kala kalmış ve üzüntü içinde seyrederken... Sarayın kapısı büyük bir gürültüyle açılmış. E, majesteleri! Onlar, onlar geliyor. Kim geliyor? E, onlar kırık saatin ruhları. Nöbetçi haklıymış. Tahta adam, haftanın günleri, gezegenler uçarak içeri girmiş. Sen... Sen yeteneği öldürebileceğini mi sandın? Ya da sanatı? Ha ha ha! İndirip beni yere! İndirip beni yere! İndiremeyiz bayım. Cuma bu adama aynı bizim gibi hiç durmadan döndürmeye başla. <gülüyor> başım dönüyor! Ya kimin suçu peki bu? Sanatın ruhsuz olduğunu nasıl düşünebildin? Onu dans ettirelim. Ah! Asırtım, Tamam, durun, durun. Sana öldürebileceğini düşünerek aptallık ettim ben. Üzüntülerim. Lütfen affedin beni. Aa, kabul ediyorum. Ben saatçi çok kıskanmıştım. Onun yeteneği ve yaptığı o akıllı saat gerçekten de en inanılmaz şeydir. Teslim oluyorum. Evet. evet. Antonyo'yu geri çağırın, çağırın onu. Oh, biri gitsin ve Antonyo'mu çağırsın benim. <Gülüyor> Gel buraya evlat. Sen krallığımın yarısını gerçekten de hak ediyorsun. Ve benim kalbimi... Saray halkı prensesle Antonio'nun yeniden kavuşması karşısında sevinç duymuş. Saatçi şunu kanıtlamış. Yıkıcılığa ne kadar güçlü ve kötü olurlarsa olsunlar, gerçek yetenek asla yok edilemez. İnanılmaz kırıcıya gelince. Evet, kırık şeyleri onararak inanılmaz bir iş yapıyor. Ne demişler? İyi olan her şey iyi biter. Hıh? Ne oldu? Krallığın yarısını ve prensesin kalbini kazandım mı? Ee, hayır, kazanmadın. Masal sona erdi. Hayır, bir dakika bir dakika durun. Size size inanılmaz bir şey gösterebilirim. Ben ben. <gülüyor>